أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله وما توفيقي وإعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ألا ولله الظاهر والله الباطن والله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ve bişrah li ve esril emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli fevyidu emri Allah ve la ve la kuvvete illa billah. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ve Muhammed. Yusuf suresinin 102. ayeti kelimesine geldik. bugün de inşallah surenin sonu olmuş oluyor. Yusuf suresini bitirmiş olacağız ve yeni bir sureye inşallah başlayacağız. 102. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. min embail gaybi <gülüyor> nuhihi ileyk. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Zalik <gülüyor> işte bu hadiseler, bu olaylar Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası olayı bunu bilen yoktu. Mekke'de bu olaydan haberdar olan yoktu. Olayın ayrıntısını kimse bilmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, o topraklarda, 1400 sene evvelki o ortamlarda bu kadar ayrıntılı bir meseleyi nereden öğrenebiliyor, nasıl öğrenebiliyor? Biz hazır olanı anlamaya çalışıyoruz. Ee, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları anlatıyor. Ha, demek ki kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, Hud Aleyhisselam'a, Salih Aleyhisselam peygamberlere ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olayları vahyediyor, bildiriyor. İşte o peygamberde kendi kavmine bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları Bildiriyor, haber veriyor. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kelimeleri, lafızları, harfleri, harekeleri her bir zerresi Allah Celle Celaluhu'nun ilahi buyruklarıdır. Resulullah Efendimiz de Rabbimizden aldığı bu ilahi hükümleri, bilgileri ümmete, sahabe efendilerimize ondan sonra tabiin, tebevdu tabin derken günümüze kadar bize ulaşmış oldu. Her bir kelimesi, her bir harfi Rabbimizin Celle Celaluhu'nun ilahi hitabıdır. Aksini söyleme kişiyi dinden çıkartır. Velik işte bu min il gâyyib, gayip haberleridir. Nûhîhi ileyk, Habibim ya Muhammed Soh, sana vahy ediyoruz. Sana vahy diyor, vahiy bildirmek demektir. Bildirmek, yani bir patron vardır, 30 tane fabrikası var. O fabrikalardan birinin başında bir müdür atıyor. Orada bin kişi var öbüründe de bir yine orada da efendim o yapılacak işi diyor ki sen efendim e, şu imalatı yapacaksın diye. Onu müdüre bildiriyor. İşçinin haberi yok mesela. Ondan sonra o programı biliyor. Bir yıllık yapılacak işi biliyor. Oradaki şefe diyor ki işte bu hafta veya bu ay bunlar yapılacak diyor. Evet. Şimdi kainatın sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu peygamberlere ilahi hükümlerini muhatap olarak onları alıyor. Peygamberler de efendim, etrafındaki ashabına bildiriyor ve onlar da insanlara duyuruyor. Bir ordu komutanı vardır. Ordu komutanı bölüğün başındaki yüzbaşıya talimat gönderir. Şunlar yapılacak diye. Asker bilmez bunu. Yani... Gibi bunlar misaldir La teşbih ve la temsil birebir aynı olacak değil Allah yaratandır Yani bu misal ya Allah'ın sonsuz gücü kudreti vardır Misali anlatabilmek için e, Konuyu izah edebilmek için Allah Celle Celaluhu peygamberlere vahiy ediyor Peygamberler de ümmete duyuruyor Bu işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bunu da arz edelim Meşhur Sahih Bukhari'de Yani ben size aleni olarak bütün ayrıntısıyla haber veren bir e, ikaz eden gibiyim. Şöyle bir adet varmış. Yani düşman geleceği zaman adam devesini kendi üstü başında elbiselerini yırtıyor, ters giyiyor. Ey millet şu vadinin arkasından düşman geliyor. Ne olur tedbirinizi alın. Bak o düşman gelirse canınızı malınızı derd etsedecek. Herkes silahını tecizatını tedbirini alırsa pusuya yatarsa gelen düşman da Bunlar nerede diye birden düşmana saldırılırsa az zararla kurtulunmuş olur. Şimdi peygamberler de bize diyor ki bak varsa yoksa dünya değil. Önümüzde kabir geliyor, mahşer geliyor, cehennem geliyor, yiyecek yok, su yok. Efendim önümüzdeki günler büyük günlerdir bize haber getiriliyor. Dalik min il gâib yani geçmişten de gelecekten de e, haber veren peygamberler. Peki bunlar nereden biliyor? Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Min emba'il qayb, sana vahye diyoruz. Ve ma kunte olmadın, ledeyhim e, yanlarında değildin. Ejme'u emrahum, o Yusuf'un kardeşleri toplandılar, kendi kardeşlerine ve hum onlar yemkuruun hileler kurur kurarlarken orada değildin. E, hakikaten ta en baştaki ayetlerde biz bunları tek tek burada mütala edildi, ayeti kerimeler geçti. Kendi aralarında toplandılar. Yusuf'u ortadan kaldıralım. Babamızla baş başa kalalım. Babamız bizimle ilgilensin. Ve bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam öldürmeye kalkıştılar. Büyük kardeşleri dedi ki yapmayın bunu öldürmeyin. Kuyuya atma kararı çıktı. Habibim sen onların başında değildin. Onlar o hileleri, ihanetleri düşünürken değildin. E peki bu, bu kadar ayrıntılı bilgiyi Resulullah Efendimiz'e kim bildirdi? Nasıl bildi? İşte vahiy. Kim vahiy ediyor? Allah Celle Celaluhu. Bu imanla alakalı bir şeydir. Bakıyorsunuz e, iman dairesinde olan kişiler bunlara amenna ve saddakna der ve bu şekilde Allah'ın vaad ettiği cennetine nail olur. Ve ma ekserun nas. Kur'an kendisi cevap veriyor. Sonuç itibariyle Habibim biz sana bunları bildiriyoruz. Ancak insanların tamamı yeryüzünde şu anda 8 milyar varsa ve ma ekserun nas. İnsanların ne ekseri? Yani kesir çok demek, ekser daha fazla demektir. Yani kesir dediğin zaman yüzde 50 ile yüzde yetmiş, ekser dediğin zaman yüzde yetmiş ile yüzde doksan oluyor. Ekser çok. Ee, i̇nsanların çoğu ise, velâ hares hırslı davransan da iman etsinler, bunlar Müslüman olsunlar diye bir müminin iman edici değillerdir. Onlar iman etmezler. Wama ekser nas velâ hares bir müminin iman edici değil inanmazlar. insanların ekserisi Kur'an-ı Kerim başka bir ayet kelimesinde, ve ekseren fil ard eğer yeryüzündekilerin yine ekser yani çoğuna tabi olacak olursan you ke an sebilillah seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Adamın biri Kabe'yi tavaf ediyormuş. Allah'ım beni az olanlardan eyle. Beni azlara dahil eyle diye dua ediyormuş. Ya Allah dostum merak etmiş ya bu niye böyle dua ediyorsun yani Kabe tıklım tıklım dolu ben az olanlardan eyle ne demek? Ondan sonra o da açıklamış Lahut'tan birisi demek ki o da diyor ki evet burada Müslümanları görüyoruz ama ekser dünyaya baktığımız zaman Müslümanların sayısı çok çok az. İşte beni o az halis iman ehli olanlardan eyle diye ya Rabbel Beyt ey Kabe'nin sahibi üstür ait gördüğünü benden ört. Benim hatalarım kusurlarım ne kadar sen görüyorsun kimse görmüyor ama ört beni affet ya Rab diyor. Ayeti i kerimede ve yintuti'a itaat edecek olursan ek serre fil art. Yeryüzündekilerin çoğuna. Yeryüzündekilerin çoğu. Demek ki bu herkes yanlış mı yapıyor? Nuh Aleyhisselam döneminde bakıyoruz kimse gemiye binmiyor. E bu kadar millet boğulacak mı? Onu bilmiyorum. Ama tufan kopunca evet hepsi boğuldu gemiye binen 80 kişi kurtuldu e 800 bin kişi 1 milyon kişi ne oldu boğuldu e, bakıyorsunuz salihülle selamünaleyküm abi biz akıllı adamız, dirayetli adamımız büyük adamız dedi el efendim erba er diyor yani dört milyon bu konular geçti e, o kadar milyonlarca insanlar ne oldu hepsi hepsi mi helak oldu hepsi helak oldu e, kurtulan kaç kişi 150 kişi kurtuldu. Ha, yani e şimdi mesele şuradan hataya düşmeyelim. Yani bu milletin hepsi mi? Onu bilemem. Yani olayı şöyle incelemek lazım. Allah'a itaat ediliyorsa o itaat edenler gemiye biner, kurtulur. Eğer itaat etmiyorsa o gemiye binemez, kurtulamaz. Mesele bu kadar özettir. İşte Kur'an-ı Kerim insanların çoğuna itaat edecek olursak bu durumda seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani insanların ekserisine baktığınız zaman Kur'an okumuyor, zikir yapmıyor, tesbih çekmiyor, nafile namaz kılmıyor, efendim ibadetin kendisini namazını kılmıyor, cumaya gitmiyor, ev, içki, kumar, faiz, zina, haramlar vesaire. Ha, o zaman genel ne yapılıyor? İşte, nahoş şeyler, çalgılar, eğlenceler vesaire. Ekser çoğu ne yapıyor? Onun için biz... Nefsimizin arzularımızın peşinde değil de bizi yaratan Allah Celle Celaluhu bizden ne istiyor? Geçici olarak biz Allah'ın dediğini yapacağız. Eşittir sonsuz cennet. Nefsimizin arzusundan vazgeçilsek sonsuz olarak Mevla Teala siz dediğinizi değil benim dediğimi yaptınız. Ben de sizin arzunuzu istediğinizi sonsuz olarak yapacağım. Vaat ediyor. Peki. 105. ayeti kerime. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve keegyin nice min ayetin ayetler fissemavati göklerde. Kullarım gökleri görüyorsunuz. Orada efendim yağmur bulutları oluşuyor, şimşekler oluşuyor, güneştir, aydır, yıldızlardır, gezegenlerdir. Neler anlatılıyor. Gökleri görmüyor musunuz? E görüyoruz. Peki bunlar nasıl oluyor? Yani e, uçakla bu, bulutun üstüne çıkıyorsun. E oradaki su nerede? Su nerede? Aşılanıyor, suya dönüşüyor vesaire. Ha. Yani e, göklerdeki Bunca gördüğünüz şeyler Vel ard yerde e Şimdi buğdayı veya insan hububatı Tarlaya atıyor e Tarlaya attığın çamur Çamurda efendim çamurun içerisinde Bir demir dursa bir iki sene sonra Oksitleniyor paslanıyor Çürüyor e peki Demiri yok eden demiri çürüten O toprak niye buğdayı çürütmüyor Buğday daha çabuk çürümeli yok olmalı Fakat ona buğday emanet edilince Allah Celle Celaluhu onu efendim nimete çeviriyor. Bunu kim yapıyor? İşte kullarım göklerdeki olanı görmüyor musunuz? Yerde olanı görmüyor musunuz? يَمُرُّونَ aleyha? Sizin gözünüzün önünden merre, murur etme. Geçmiyor, geçiyor. Yani görüyorsunuz. Bunların hepsini gördüğünüz halde gözünüzün önünde. وَهُمْ اَنْهَا onlardan anha مُعْرِضُونَ Yüz çevirirler diyor. İnsanın yapısı bu. Görmek istemiyor, görmüyor. Vehum onlar insanoğlunun. Vehum anha mu'aridun kelimesi burada isim cümlesi oluyor. Yani isim cümlesinin özelliğinde kalıcılık vardır. Öyle bir e, yapı özelliği. Yani insanın yapısı yüz çevirme özelliği. Ham böyle. Yani kavak ağacı yumuşaktır, meşe ağacı serttir gibi. Yani kurşun yumuşaktır, demir serttir. İnsanın da yapısı doğruyu, hakkı, hakikati görmek istemiyor. Biliyor halbuki. Yani kendine göre bazı ben söyleyeyim ben büyüğüm, uygarım, medeniyim vesaire. Yani bir cümleler kuruyor. Özünde biliyor halbuki. Bunları da biliyor. Kendisinin aciz olduğunu da biliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim ve insanı yaratan Allah net olarak diyor ki insan oğlunun ham maddesi yüz çevirme özelliği. Hemen itiraz ediyor. Hemen karşı çıkıyor. Musa Aleyhisselam mucizesini görüyor, karşı çıkıyor. E ee, Resulullah Efendimiz'in mucizesini görüyor, karşı çıkıyor. Kendi aziziyetini görüyor. Söylenenin efendim doğru olduğunu biliyor. E şimdi bizim kurduğumuz cümleler ben de aciz bir insanım. Şahsıma ait değil. Yani seni de beni de yaratan, gökleri yeri yaratan Allah Celle Celalü böyle istiyor. Namaz, oruç, zekat, ibadet, sarığıdır, sakalıdır, cübbesidir, çarşafıdır. Yani ahkam dinde istenilen Bunlardır. Yapabilirsin, yapamazsın. Yani saygılı olmak lazım en azından. En azından saygı gösterilsin. Mesela bazı insanlar ahkamı dini yaşamada biraz gevşeklik olsa da saygı gösterir. Evet, bunu yapmak lazım ama biz şu kadarını yapabiliyoruz. Hazreti Ömer efendim adalette zirvedir. Kendim ancak ben o kadarını yapamıyorsam da evet, saygı gösteriyorum. Öyle yapmam lazım diyorum kendim. Kendimi itiraf ediyorum. O kalite Üst bir kalite oluyor. Doğruyu kabul etmek, tasdik etmek, yapmaya talip olmak. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onlar yüz çevirirler diyor. Hemen itirazlar başlıyor. Bu kadar ileri gidilmesin vesaire. Yapma bunu. Bunlar imansızlığa götürür. Çünkü ayeti kerime net olarak bunu söylüyor. Devamında zaten açıklıyor. 106. ayet. وَمَا يُؤْمِنُ ekseruhum billahi اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ve ma yu'minu iman etmez ekseruhum billah insanların ekserisi illa vehum muşrikun Allah'a şirk koşarak iman ederler. Evet bir Allah inancı var diyor Allah'a inanıyorum diyor yani Allah'a inanırım ben de efendim Allah'a inanırım ancak böyle olur diyor. Böyle, bu, bu bahsettiğin şirktir bu yani helali haram ediyorsun haramı helal ediyorsun efendim o zaman ben Müslümanım de. Ben Allah'a inanırım e ancak şuyum. Ben Allah'a inanırım diyorsun Müslümanım de o zaman hürvem Allah bize Müslüman ismini taktı. Müslümanım de yok diyor. Ben Allah'a inanırım ancak efendim şu şirk ile inanırım. Ya o şirk nedir? İşte bu i kerime çok net ortaya koyuyor olayı netleştiriyor. Onun için biz Allah'a kayıtsız şartsız inanılır. Yani e, biz askeriz. Başımızda bir komutan var, diyor ki derhal operasyona gideceksiniz. Giderim ama ben kışla da işte bu gece sabaha kadar yatarım, sabah keyfim gelirse giderim. Olur mu? Yani ben efendim işte keyfim gelirse oruç tutarım, keyfim gelirse namaz kılarım, keyfim gelirse örtünürüm gibi. Olur mu? Bu itiraz olur. İtiraz işte Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti kerime. وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ İnsanların ekserisi Allah'a şirk koşarak iman ederler. Yani bir Allah inancından bahsediyor ama Allah inancına şirki karıştırıyor. Yani e, bu ne demektir? E, misallerle daha güzel anlaşılır gayretindeyim. Mesela bir insan bir yerde çalışıyor. Ben burada çalışırım ancak işte bir gün gelirim beş gün gelmem vesaire gibi şartlar koşuyor. E, bu, bu olur mu? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu vesileyle yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu geçici olarak kullarından kendisine kulluk istiyor. Siz geçici olarak benim dediğimi yapın. Evet ya Rabbim eşittir sonsuz olarak ben sizin dediğinizi yapacağım. Ne istiyorsanız yapacağım. Mesela bu kadar özetlenebilir. Ondan dolayı bir e, burada e, 107. ayet-i kerime Efe eminu Mevla Teala daha iyi anlaşılsın diye. Emin mi oldular? En te'tiyehum Onlara gelmesi Gâşiyetun min azabillah Allah'ın azabının Kaplaması Yerler, seller, depremler, felaketler işte Vesaire bir salgın hastalık, covid Bütün dünyayı sarıyor Yani bütün dünyayı saracak Sizi kaplayacak bir azabın Gelmesinden emin misiniz? Biri geliyor, başkası da gelir Bir başkası da gelir bu ayeti kerimek mutlak olarak bırakmış. Sizin bir emniyetiniz var mı? Allah'ın azabının her tarafı kaplaması. Böyle bir azap gelse ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? İnkarlı olmuyor ki. Ben hürüm, ben özgürüm, ben istediğimi yaparım. Nasıl yapabilirim? Nasıl, Nasıl oluyor bunlar? Evte <gülüyor> eti veya kıyametin gelmesi. Evvelki dönemlerde Allah Celle Celaluhu'na asi olanları mevlatele hemen orada İste eselel kavm o kavmin kökünü silip atıyor ve ekserisi de bu çöllerde yaşadılar. O çöller çok mağmur yerlerdi ee, yeksen oldu hani e, e, toz toprak oldu ifadeleri kullanılıyor. Yani bütün kavimlerin ekserisinin yaşadığı yerler hep bu çöllerin olduğu yerler hepsi kum oldu gitti. Yani toz duman oldu ifadesi kullanılıyor. Toz duman oldu işte toz duman oldular. Yani bir kalıntıları da kalmadı Arkeolojik bir kalıntı da kalmadı ee, Ancak bu kavim Yani bizim yaşadığımız dönem Tamamıyla kaldırılacak Gömleğe benzettiler Gömlek es, e, e, efendim, kirlendi yıkanıyor Kirlendi yıkanıyor ki en sonunda Artık yırtılmaya başa. Daha kullanılacak tarafı kalmayınca atılıyor Mevla Teala da bu dünyayı Kullandı kirlendi yıkadı Çok, Efendim yıkadı Temizledi en sonunda da Mevla kaldıracak Şimdi burada açıklıyor Mevla Teala, kullarım benim tarafımdan size kaplayıcı azapların gelmesinden emin misiniz? İşte geliyor salgın hastalıkları da Allah azabından muhafaza eylesin. İki, evtiyetü musa kıyametin gelmesi. Bu ümmete kıyamet konuşuluyor. Nuh döneminde kıyamet konuşulmuyor idi. E çünkü o daha dünyanın başı. Bak bizim bu ümmete kullanılıyor. Evtiyetü musa'a beğteten ansızın gelecek. Ve hum onlar la yeşhurun hiç farkında bile değiller. La demek o. Yani farkında bile değil. Şimdi şirkle alakalı birkaç burada rivayetler var. Dikkatimi çekti. Uzunca izahatlar var. Ben halefe bi gayri illahi fekat eşreke. Allah'ın adının dışında yemin eden Allah'a şirk koşmuş olur. Yani yemin kelimesi şudur. Yani ben bu işi yapmadığıma dair Allah şahittir. Allah şahittir. Yani... Bir insan bir iş yapıyor fakat onu gören sadece Allah. Şimdi bizim yemin istememiz nedir? İşte vallahi bu iş böyle değil yani Allah şahit ki manasında fakat bu kişi haklı bir davada diyelim ki yemin ediyor yani gerçekten bu böyle değil yani vallahi bak Allah da şahit ben o işi öyle yaptım yani ben burada haklıyım peki ancak men Halef'e burada yemin ediyor bir gayrilla Allah'ın adını zikretmiyor. Yani farklı bir şeye yemin ediyor. E o şey lat menat neyse artık taş toprak o şahitlik yapamaz ki. O taş mı sana şahitlik yapacak? Şahitlik yapacak olan yani seni efendim senden başa kimsenin haberi yoksa haberi olan tek merci kalıyordu Allah'tır. Yusuf aleyhisselam Züleyha ile baş başa kaldıklarında Yusuf aleyhisselamın kapıdan Kaçmaya çalıştığını kim biliyor? Allah biliyor. İşte zina hadisesinde kimsenin haberi yok. Züleyha ile baş başa kaldılar. Peki o hadisede olayı bu kadar ayrıntılı bir şekilde Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Bu kıyamete kadar bize şu anlatılıyor. Siz bir insanla baş başa kalsanız bile yedi kat semadaki melekler arşın, kürsünün, levhin, kalemin bütün kainatın sahibi Allah hepsinden haberdardır. Ondan gizleyemezsiniz. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bu kadar ayrıntıların anlatılması buradaki mesele bu. Zinayı ne kadar gizlesen de aa, kainatın sahibi Allah Celle Celaluhundan yedikat semadaki meleklerden gizleyemezsin. Onun için yemin Allah adına yapılır. Burada e, şifa duası e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş. O şifa e, ile ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı okurdu ve şifa bulunurdu. Biz de okuyalım ee, ve e, okuyanlardan inşallah şifa bulmuş olsunlar. Edi bilbe esrabbil naz işvi ve anta shafi la şifa illa şifauk şifaan la yugadru sakama. Yine bir başka hadis şevda kadar Rasulullah Saws. Yaqulillahu ena agne <gülüyor> shuraka an ishirki. Bana şirk koşanlardan ganeyim muhtaçsızım. Bana şirk koşanlara Efendi muhtaç değilim diyor ki hani şirke, men amile amelen eşreke fihi ma'iyye gayri ve şirkehu. Sayım üstündedir. Kim bana ortak koşarak o şekilde bir amel işlerse koştuğu ortağıyla beraber baş başa bırakırım. Efendim madem seni o kurtaracak ben efendim şunun yolundayım, şu yoldayım veya şuyum. İşte neyse artık neyi kastediyorsa. E o zaman buyurun. Yaptığını da o zaman o versin mükafatını. Ben o şirkiyle onu baş başa bırakacağım. O zaman biz yemut. Efendim sonsuz diri olan Allah Celle Celaluhu'na tapar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyar. Ahkam-ı dinin kurallarına tabi olur. Din kardeşimizi sever. Ve her yaptığımızı Allah için yaparız. Bir defa ömür kullanacağız. Onu da düzgün kullanmamız lazım. Adam diyor ki hayır ben şu şekilde düşünürüm diyor. Ölünceye kadar insanoğlu kararında serbesttir. Ölünce efendim Firavun zannediyordu ki ben istediğimi yaparım ama ölünce baktı ki sular ağzına girmeye başla oh, cehennemi gördü. Yok yok dedi ben Musa'nın Harun'un inandığı Allah'a iman etmek geçti. Defterler kapandı. Peki. Şimdi burada iza cem'allahul evveline vel ahirine li yomil fi Allah Celle Celaluhu e, evvelki ve ahirleri bütün herkesi topladığında yunada munadin men kâne eşreke fi ameli amelehu fel yatlub sevâbehu min indi gâyrillah acayip evvel ahiriniz ey insanoğlu kim bana ortak koşarak şirk koşarak bir amel etti bir şeyler yaptı sevabını benden başkasından istesin. İnna Allahi ana şürekâ şirki. Allah şirk koşanlara muhtaç değildir. Madem senin yolun buydu, böyle bir yol tutturdun. O zaman buyurun, sevabını versin seni burada sonsuz susuzluk ve açlıktan kurtarsın. Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu konuda inne akbema akhafu aleikum eş asgar. En çok korktuğum gizli şirk. Kalu ve asgar. Gizli şirk nedir ya Resulallah? er gösteriş yapmak. Gösteriş, yani Allah için yapılacak ne yapılacaksa. Bir insanın ameli salih'i birinci kat semaya çıkar. 2 üç, dört, beş, altı, yedi kat semayı geçer. Melekler ne güzel amel etmiş derler. Yedi kat semaya geçer, levh-i yazılacak. Mevla buyurur ki, evet bu kulum bir ameli salih işledi ama bu benim rızam için yapmadı. Bu yaptığı benim için değil. Bunu buradan reddediniz efendim. La تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْوَابُ السمان. Onlara gök kapıları açılmaz diyor. E gök kapıları Allah için açılır. الْإِحْسَانِ ihsan, اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهُ Allah'a kulluk كَاَنَّكَ Sanki görüyorsun. فَاِنَّمْ tekün terahu Allah'ı her ne kadar göremezsen فَاِنَّهُ O Allah yara keseni görüyor. İşte bu e, Allah'ın azabının gelmesinden emniyette misiniz? Ayet-i kerimelerinin ben Efem en الذين kötü hileler kurup Allah'ın dinini bozmaya, İslam'a efem zarar vermeye kalkışı. Böyle ihanet içerisinde, hile içerisinde olanlar emniyetteler mi? En yaksifallahu bihumul art Allah onların yerini yer yer yüzünü yerin dibine batırmaktan emin misiniz? Evlatlarım biliyor ki sizi yerin dibine batıracağım diyor. Doğuda bir yer batacak. Batıda bir yer batacak, Doğu tarafı işte Japonya veya ona benzer. Yer tam belli değil. Batıda mesela işte İngiltere'dir vesaire Amerika'dır. Buna benzer yerler. Komple yerin dibine batacak. Ayeti kelime söylüyor, hadis şerifler söylüyor. Seykonu fi aakhir hazülüm ve sun esun Ümmet sonuna doğru yerin dibine batmalar, insanların şekilleri domuz ve maymuna dönmeler ve gökten alevler yağacak diyor. Gazif kelimesi böyle kıvılcımlar böyle bir yani bomba atmaya kazif deniyor, kazif. Yani yukarıdan atılan işte, büyük dolular, o da aynıdır. Ya yor her tarafı mahvediyor. Allah azabından muhafaza eylesin. Kullarım sizin, yani bana hileler kuruyorsunuz. Benim dinimi kaldırmaya kalkışıyorsunuz. Bana hakaretler etiyorsunuz. Bu kötülüğü yapanlar, sizin bir güveniniz var mı? Yeri yeryüzüne batırsam ben. İki, evyetiyemul azabu. Min hay hesap etmediğiniz yerlerden benim azabım gelse. Ne güveniniz var ne emniyetiniz var Adam istediğimi yaparım diyor İstenilen yerde miyiz biz Burası istediğimiz Yani bizim tercih ettiğimiz bir yer değil ki Mevla Celle Celle mukadder kılmış Bu gezegende yaşatıyor Bir başka gezegende de olabilirdik Hesap etmediğiniz yerden Ev yehuzekum ev yehuzekum Fi takallubihim Ve da onlar dünyada dolaşırken Onları ansızın Femâhum imocizin mucizin Kurtulucu değiller siz yer dolaşırken azap gelir. Peki evye kuzeyim, ala tekhavuf, peyinne rahim. Allah son derece merhamet sahibidir. Bunları bildiriyor. Bunca yanlış yaptığınıza rağmen ben size merhamet ediyorum, şefkat ediyorum. Bir başka ayet kerime, Bu da çok dikkat çekici. Efendimin ehlül Kura, enyeti hem be beyaten, hem O bölge ehli, insanlar emin mi oldunuz Allah'ın azabı? E Vehum naimun uykudayken, uykudayken gecenin ortasında gelmesinden emin misiniz? Üst, sizin e, tabyanız yani evinizin üst katı, onun da üst katı, işte on katlı bina. Yani insanın üst katı kendi mezar tahtası olur. Binalar yıkılır üst üste, arada pestil gibi ezilip gider. Kullarım, size azabımın gece gelmesinden emin misiniz? Ve ve emine ehlil kuravun yetiyuhum besinad duhan. Gündüz vakti, duha, kuşluk demektir. Um yel abun diyor, oynuyorsunuz. Yani dünyadaki işleri Mevla, Mevla oyun eğlenceye benzin. Bir çocuk yapboz yapıyor, yapıyor, sonra yıkıyor. Tamam onu iki dakikada yapıyor. İnsanoğlu da efendim iki senede binayı bitiriyor, sonra elli sene sonra yıkıyor. Yani biraz hızlandırılmış şekli, biraz yavaş şekli. Neticede yapboz gibi yapıyorsun, yıkıyorsun. Bir binayı Tekrar temel atalım diyorsun. Orada yine temeller çıkıyor. Senden evvel yine yapılmış. Yapbozlar yapılmış. Mevla Teala'da net bir ifadeyle kullarım oynuyorsunuz benim mülkümde. Oynuyorsunuz. Burada Allah'ın mülkünde yani çalışılmasın, yapılmasın, edilmesin değil. Mesela rivayetlerde geçer. Bir insan ibadetu taatle meşgul olur, nefsini kurtarmaya çalışır. Öbürü ise ibadeti taatle meşgul olduğu halde kabiliyeti var, çalışıyor, çoluk çocuğunu geçindiriyor. Bakıyor ki yine kabiliyeti var. Biraz daha ben gayretimi arttırırsam şu tarlaları da ekerim veya şu ticareti yapın, Şu kazancı da elde edersem 10 tane daha 50 tane daha fakire yetime bakabilirim. Ümmete yar olabilirim. Gayret içerisinde olan sadece ibadetle meşgul olandan çok çok daha fazla sevap kazanmış olur. Niye? Biri nefsini kurtarmaya çalışıyor, biri ümmeti kurtarmaya çalışıyor ama ikisi de ibadetle meşgul oluyor, dengeli. O ne yapıyor? Biraz daha gayretini arttırıyor. Walladine o mu?lar <gülüyor> lizkeat ifa, zekat vermek için çalışırlar diyor. Evet. Şimdi buradaki Mevla da dikkatimizi çekiyor. Efeminehlulukura <gülüyor> enyeti hüm be asuna duhan ve hüm yalabon. Efemine o mekrallah Allah'ın mekrinden. Yani Allah'ın size yeller, seller, depremler, felaketler, azapları göndermesinde emin misiniz? Velâ yä'mene mekrallâh. Allah'ın mekrinden illal kavmül hâ. Hüsrana vuran kavimler emin içerisinde, emniyet içerisinde olurlar. 108. ayeti geldi. Kul hâzihi sebîle ed'û ilallâh. Habibim de ki. Hâzihi sebîli işte benim yolum. Ed'û ilallah. Sizi Allah'a davet ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah'a davet etti. Sahabe efendilerimiz insanları Allah'a tapmaya, peygambere itaat davet ettiler. Bütün müştehit ulema, imam-ı azamlar, bütün müştehitler insanları Allah'a tapmaya, peygambere, ittibaya, ahkam-ı dine uymaya davet edildi. Budur, yol budur, başka bir yol yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Habibim de ki ben sizi Allah'a davet ediyorum. Biz de nereye davet edeceğiz? Biz Allah'a tapmaya, peygambere uymaya, dinin kurallarına tabi olup birbirimizi sevmeye. Heh, şimdi en başta Allah'a tapmak ala basiretin yakini bir iman ile ene ve evet ben ve bana tabi olanlar ve subhanallah Allah noksanlıklardan münezzehtir ve ma müşrikin ben müşriklerden değilim işte Kur'an'ın mucizesi bu biz bunu derken de söylemiş oluyoruz Allah'ım sen noksanlıklardan münezzehsin ben müşriklerden değilim sana ortak koşacak işlerden uzağım beriyim diye bu bir ikrardır Kur'an-ı Kerim Manası bilinse de bilinmese de sevabının olunması bu işte. İkrar ediliyor, itiraf ediliyor. Allah uluven kebira yücedir. Bu ayeti kerimenin tefsirinde başka bir ayet. Yedi kat sema Allah'ı tesbih eder. Kimisi kıyamda, kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi celsede vesaire. Yedi kat semanın her biri melekler. Bir karış boşluk yok. Yedi kat semanın her birinde bir karış boşluk yok göklerde birinci kat semada efendim işte galaksilerden bahsediliyor 400 milyar galaksi her birinde bilmem ne kadar milyar yıldız gökteki yıldızlar dünyadaki kumlardan çöllerdeki de, vesaire kum bir avuç kum ne kadar dünyadaki kumlardan daha fazla göklerde yıldız. Mevla buyuruyor ki göklerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Semavatü seba yedi kat sema. Vel ard, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hu, hay olur cümle mümkünat. Nefes. Mevla Celleci kendi ismini nefesimize koymuş. Güvercin bile hu der, hu, evet. Tüsebbihu lehus sema ve tüsebih, yedi kat sema. Vel ard yerler, ve men fihin, arasında ne varsa. Evet, bütün zerrecikler. Ve im min şeyin, ne varsa ve in min şeyin diyor şey bakımından illa yüsebihu bihamdi Allah'ı tesbih eder. İşte galaksilerin dönüşleri inceleniyor, sesleri dinleniyor. Bakıyorlar lebbeyk Allahümme. Emret ya diyor. Bütün galaksilerin çıkarttıkları sesler her şey Allah'ı tesbih ediyor. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Siz onların tesbihatını anlamıyorsunuz. Mesela Yunus Emre gibi büyük veliler ne yapıyor? Onların tesbihini Mevla bildiriyor. Ötme bülbül ötme bülbül derdi derde katma bülbül. Yani bülbülün sesini dinliyor Allah'ın binbir ismini terennüm edince benim derdim bana yeter. Allah, Allah aşkından kalbi efendim kütlüyor yani kalbini tutamıyor o kadar Allah'ı seviyor yoğunu sevme. Benim derdim bana yeter bir dert desen katma bülbül diyor. Yani aşıka maşukunu hatırlatınca dayanamayacak hale geliyorum ey bülbül diyor. İbrahim aleyhisselam ateşe atılınca. Ya Rabbim İbrahim'in aşkına ben de dedi ateşe gireceğim dedi. Ateşin üzerinden efendim yanan alevin üstü kavurur. Ama Bülbül yanmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına vardı. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın hemen yanı başındaki yeşeren dallara kondu. Ee, o ateş suya gark olunca İbrahim Aleyhisselam orada birkaç gün kaldı. Ve işte Bülbül de orada şakıdamaya devam etti. La tefka huna tesbihum tesbihatını anlamazsınız. halimen gafura. Allah son derece kullarına merhamet sahibi, affedici, bağışlayıcı. 109. ayet. Ömer arsenna min qablike. Biz senden evvel peygamberler gönderdik. Yani gö gönderdiğimiz peygamberler illa ancak ricalan. Onlar ricâl, erkek, erkek. Yani bütün gönderilen peygamberler Adem, İdris, Nuh, Salih peygamberler hep Erkekten olmuştur. Bayandan kadından peygamber olmaz mı? Mevla göndermemiş. Neden? Onlara merhameten. Sebep merhamettendir. Merhameti ne? Şimdi peygamberlik zor iştir. Çetin bir iştir. Kadınların yaratılışı buna elverişi değil. Allah'ın emirlerini, o emri söylemek itirazla karşılaşırsın. Tartaklanırsın. Sen i̇şte Aleyhisselam'ı dövdüler. Bayılınca, bayılıncaya kadar dövdüler. Şehit edilen peygamberler bak. Kadınları yaratan Allah'tır. Onların o naif yapılarından dolayı Mevla Cellece onlara merhamet etti. O merhametinden dolayı bu vazifeyi vatanın müdafası, o vazifeyi erkek yapacak, gidecek huduttan öbet bekleyecek. Kadınlar ne yapacak? Onlar da yuvayı bekleyecek gibi. Yani Biz senden evvel peygamberleri illa ricalen erkek olarak gönderdik. Yani illa sebep budur değil. Yani Mevla Celle Celaluhu her şeyin en doğrusunu bilir. E, Altın ve ipek erkeklere haramdır Hüküm Allah'ındır Cuma günü cuma kılın diyor e, cuma, Perşembe de kılınabilirdi. neden cuma Mevla öyle istemiş Ramazan'da oruç tutun demiş Efendim sabah namazı güneş doğana kadar kılın demiş E güneş doğduktan sonra olmaz mı? Olmaz Nedir bu? Allah'ın iki hükmü bu Mevla böyle istemiş Biz önce Allah'ın emri budur deriz Hikmetini buluruz bulamayız Hikmetini tuttururuz tutturamayız Önemli değil Yani önemli değil İlla ricalen nuhi ile mevla peygamberler erkek olarak göndermiş. Min ehlil kura o ehli kura bölge ehlinden her bir bölgelere peygamberler göndermiş. Alemlere rahmet olarak Resulullah Efendimizi göndermiş. Ama Resulullah Efendimiz'den önceki peygamberler hep bölgelere gelmiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam Şam taraflarında, Lut Aleyhisselam Kudüs taraflarında, İsmail Aleyhisselam Mekke taraflarında aynı dönemde peygamberlikler yapıyorlar. İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselam İsmail aleyhisselam aynı dönemde Şuayb aleyhisselam aynı dönem Musa aleyhisselam Harun aleyhisselam farklı bölgelerde Aynı dönem peygamber gibi Efelem yesiru yürümüyor Yürümüyor musunuz fil ardı yeryüzünde Fe yamdıru bakın Keyfe kâne âkibetüllezine min kablihim Evvelkilerin akibeti Ne oldu? Post toprak oldular hepsi yok oldular Neden? O kavimler geçiciydi Bu kavim yani bu Dönemimizi kastediyorum kalıcı bu da toptan dünyanın kendisi yok olacak. Yani bir bina düşünelim 70 senelik bir binada e, oturmuşlar çıkmışlar oturmuşlar çıkmışlar. Otur, en son biz oturuyoruz ondan sonra da diyorlar ki 3 ay sonra dinamitleri bağlayacağız. Bu binanın ömrü bittiği binayı yıkacağız. Allahu Teala da biliyor ki sizde kıyamet bağıt eten diyor. Dinamitler bağlı bir anda bum patlayacak. Kelle dükketil ardu dekken deke darmaduman edeceğim diyor. ...akıbetüllezine min kablihim... ...görmediniz mi evvelkilerin akıbeti... ...ve ledâru'l <gülüyor> ahiret ...âhiret hayrun lillezine ettekâ... ...Allah'ın emirlerine yapışıp... ...haramlardan kaçanlar için ahiret yurdudur... ...sizin yeriniz orası... ...anneye emanet edildik... ...annede kalmayacaksınız... ...dünyaya emanet edildik... ...dünyada kalmayacağız... ...kabre emanet edildi, ...orada da kalmayacağız... ...mahşere mahşerede de kalmayacağız... ...onun için... Bizi sonsuz kurtaracak olan haramlardan kaçmak, Allah'ın emirlerini efela taakulun. Aklınız yok mu diyor ayeti kerime? Aklınız efela taakul düşünmüyor musunuz? Akıl, akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Kendinize acıyın. Adam ben istediğimi yaparım diyor. Biliyoruz. Ölünceye kadar istediğini yaparsın da sonra ne olacak? Sonsuz su yok, sonsuz yiyecek yok. Heh. El müminu lezî yuhâlitun ve min ellezî lâ ve lâ yesbiru Bu efemzehsatım buyurdu Hazreti Ömer'den. Bir mümin insanların içerisinde yaşıyor. Mesela en büyük insan Resulullah Efendimizdir. İnsanların içerisinde yaşıyor. E sonra Ebubekir Sıddık devletin başında yaşıyor. Sonra Hazreti Ömer yine devletin başında insanlarla iç içe yaşıyor. Sonra Hazreti Ömer Hazreti Osman, Hazreti Ali vesaire büyük insanlara baktığımız zaman tarihte akşemsettinler devletin başında Fatih Sultan Mehmetler devletin başında yani güzide insanlara bakıyorsunuz böyle çöllere vurup gitmemişler mağaralara gitmemişler hep efendim halkla iç içe yaşamışlar insanların eziyetlerine katlanıp efendim hakkı ortaya koyup yanlışı ortadan kaldırmaya çalışmak bu şekilde el müminleri yuhalitun insanlarla içtiyi yaşıyor ve yasbure Azam eziyetlerine de sabre diyor. la yuhalitum karışmıyor. Valla yasbure aleyham eziyetlerine de sabretmiyor. Kenara çekiliyor. Hiçbir şeye karışmıyor. Bu değil. Koca Musa Aleyhisselam firavun sarayında orada mücadele ediyor. Vakti ki baş edemiyor, sonra ayrılıyor. Tekrar gidiyor vesaire. Bu şekilde olacak. Ölünceye kadar ve Abdullah beke yakın. 110. ayete geldik. Hatta izestey eser rusul. Peygamberler umutlarını kestiler. Ve <gülüyor> zannu Efendim Onlar da düşündüler ki kad <gülüyor> kudibu. Yalanlandılar. Caehum nasruna. Caehum onlara. Nasruna yardımımız geldi. Peygamberler efendim kendileri yalanlandı. Şimdi Kur'an-ı Kerim bütün peygamberleri bize özet yaptığı için hatta İzaz Eser Rusul peygamberler umutlarını kesti. E i̇şte arz ettiğimiz gibi milyonlara hitap ediyor. Lut Aleyhisselam yüz binlerce kavim ahlaksızlık yapan eşcinsellik yapanlar bin kişi beş bin kişi. Fakat kurtulan efendim on beş yirmi kişi. E peki o kötülüğü yapan bin kişi yüz bin kişi niye helak oldu? Yüz bin kişi de isteyen istediğini yapsın. Gibi hoşgörülü davranlara Öyle mi? Hepsi helak olup gitti. Kim kurtuldu? Orada tarafsız olanlar. Haram ve günahlara karşı böyle bir şey olamaz. Hoşgörülü davranmak mümkün değil. Davranacak mı? O da onlarla beraber helak olup gider. Peygamberler yalanlandılar. Umutlarını kestiler. Bunlar ıslah olmaz dediler. Efendim. Câhüm nasruna. Bizim yardımımız onlara geldi. Fenunciye neşa Dilediğimizi kurtarırız. İşte Salih Aleyhisselam'ın kavmi konuşuyoruz. Dört milyondan fazla insan, kurtulan 150 kişi. Lut Aleyhisselam'ın kavmi yüz binlerden fazla insan, ahlaksızlığı yapan üç beş bin kişi, kurtulanlar efendim elli yüz kişi. Fakat yani beş bin kişi günah işliyor, eşcinsellik yapıyor. Yüz bin kişi niye helak oluyor? Ne var ki bunda diyor. Ne var ki bunda? Hepsi beraber cehennemin dibi. Ne var ki cehennemin dibi kuzi bu cahum nasruna o peygamberlere zaferle yardımlarımız geldi. Nuh, Nuh Aleyhisselam'a geldi. Salih Aleyhisselam'a geldi. Hud Aleyhisselam'a geldi. Müslümanlar kurtuldular. Fenunci yemennece ve la yuraddu ba'sunâ bizim azabımız döndürülmez. Anil kavmil mucrimîn günahkar kavimlerden azaplarımız dönmez. Sureyi bitiriyoruz. Bir diğer sureye başlayacağız dedik ancak ancak e, vaktimiz dolacak. Ra'at suresini inşallah bir sonraki derste devam edeceğiz. Yusuf suresinin son ayeti 111. ayet. لَغَدِ fi ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَهِ Ant muhakkak o peygamberlerin kıssalarında büyük ibretler var. İbret Türkçe'de kullanılıyor. İbret, itibar, ibret almak, ikaz almak. Li ulil elbab öz akıl sahiplerine dikkatinizi çekmek isterim. Burada akıllara demiyor, li ulil uguul demiyor. Bu ulu kelimesi zudan gelir, Zü zeva ulu gelir bunun cemisi. Elbab kelimesi de lübden gelir. Lüb demek öz demektir. Yani akıllılar demedi Kur'an-ı Kerim. Bizim bizi yaratan Allah ya öz öz Allah'ı anlamış, dini anlamış. Nerede yaşadığını biliyor, nereye gideceğini biliyor, niçin yaratıldığını biliyor. Bu öze sahip olan kullarım. Heh, öz efendim akıl sahibi kullarım bu ibret alırlar. Geçmiş kavimleri yok eden Allah bizi de bu dünyadan kaldıracak. Onlar kötülük yaptıysalar cehenneme gitti. İyilik yapanlar kurt. O zaman ben iyilik yapayım. Ma hadisen Yuftera bu hadiseler, olaylar, peygamberlerin kıssaları, bütün bunlar iftira edilmiş veya uydurulmuş haşa şeyler değil. Velakin lastiğal lezî beyne yedey. Yani davelden Tevrat. Tevrat'ta da aynısı var. Daha evvelki efendim, en dönemde İncil. İncil'de de bu kıssalar var. Yani Tevrat değiştirildi ancak kıssalarına dokunmadılar. Yani kıssalar çünkü onların gavurluğuna zarar vermediği için... Oradaki helalleri, haramları kaldırdılar, sildiler yani. Bazılarını da bıraktılar ama kıssalarına dokunmadılar. Şimdi hala vardır mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını bakarsınız Tevrat'ta, İncil'de. Aa ne kadar benziyor dersin. Dokunmamış çünkü o, o e, kendi nefsine zarar vermediği için onlara dokunmamışlar. Böyle bir mesele de var. Kur'an-ı Kerim ve lakin tasdikallezi beyne yedey. Tevrat'ta, İncil'de, orada da efendim... Adam bilerek yavruluk yapmaya devam ediyor. Niye inkar ediyorsun? Efendim, niye Tevrat'a takılıyorsun? Tevrat'ın hükmü bitti. İncil'in de dönemi bitti. Şimdiki dönem Kur'an. Ve tafsilen, ve tafsile kul şey. Her şeyi Allah açıklamıştır. Ve huden cennetin yolunu gösterir. Ve rahmeten Allah'ın sonsuz rahmeti li yüminin, iman eden kavimler için. Allah iman kamil, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Haramlardan, günahlardan, fıskı fujurlardan muhafaza eylesin. Rabbim günahlara düşmekten Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini o haramdan e, efendim tuttuğu gibi kardeşleri ona ihanet ettiler. Kardeşlerini affetti. Allah o asaleti, efendim bağışlamayı e, işte zina ile karşı karşıya kaldı. Ondan kendini tuttu. Allah bizlere güzel ahlak nasip eylesin. Haramlardan uzak eylesin. Amin. Subhanarabbil aliyil azim. Elhamdülillahi lezena lihaza ve ma kunna linetedevlan Allah yarhamur rahim. Rızanla elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı Hızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Yusuf Aleyhisselam'ın e, güzel ahlakını bizlere de nasip eyle. Yusuf Aleyhisselam'ın kendini haramdan tuttuğu gibi haramlardan kendimizi e, hıfz-ı Haramlara düşmekten muhafazeyle. eyle. Yusuf Aleyhisselam bütün devlete e, hakim olduğu gibi. Ya Rabbi seni bilen seni tanıyan <gülüyor> iman dolu din kardeşlerimize güç kuvvet yetkiler nasip eyle Ya Rabbi. Bizi seven. Müslümanlara merhamet eden, şefkat edecek olanlara yetkiler nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyen dinine, vatanına ihanet edeceklerin gücünü, kuvvetini, yetkisini imha eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi kötülerden bizi muhafaza eyle. Son nefeste iman nasip eyle. İlahi ya alemin ömür sermayemizi rızana uygun kullanmaya, e, merhamet ve şefkat dolu insanlarla yol almaya, Arabi Ceberut ve kötüleri Onların tasallütlerine bizleri hıfzı emineyle muhafaze eyle son nefeste iman Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Ve Resulü diyerek huzuruna Varmaya muvaffak ey El Fatiha Allah'ımız Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim